Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu sahibiydi. Menbadır Resulullah bütün güzelliklere. Gücü yetmez kimsenin onu sena etmeye. Çok zaman hesabının arasında olurdu. Ayağını uzatmaz diz çöküp otururdu. Gelseydi eshabının bulunduğu bir eve, Geçer ve otururdu boş gördüğü bir yere. Bazen kendi dikerdi yırtık ve söküğünü, Ve sağardı bazen de koyununun sütünü. Yem verirdi eliyle bazen de hayvanına, Yükünü kendi taşır, Vermez de eshabına. Hatta ziyaretine giderdi muntazaman, Cenazelerde dahi bulunurdu çok zaman. Yolda rastlasaydı eğer bir Müslümana, daha önce davranıp selam verirdi ona. Esaba misafire kendi hizmet ederdi. Bir kavmin efendisi hizmet edendir derdi. Üzüntülü görünür, az söylerdi çok defa. Konuşurken, Ağzından nur çıkardı adeta. Hiç kimsenin aybını vurmaz idi yüzüne. Asla sert söylemezdi sahabeyi güzine. Bir şey istendiğinde katiyen yok demezdi. O şey var ise verir, yoksa cevap vermezdi. Konuşmaya başlardı hep tebessüm ederek. Ve lakin... Gülmezdi hiç kahkaha eğleyerek Bazen aylarca az yer, çok yemeği sevmezdi. Tam doyuncaya kadar yediği görünmezdi. Vücudunun kokusu güzeldi miskten daha. Teri dahi çiçekten güzel kokardı hatta. Hep önüne bakarak yürürdü süratlice geçtiği kokusundan bilinirdi hemence. Hiç işitilmemiştir. Yemek beğenmediği kabul edip bir yeriydi her yemek ve meyveyi. Ayırmazdı yanından tarak ve misvakını. Hep aynaya bakardı tararken saçlarını. Kırmızıyla karışık beyaz benizliydi hem. Onun gibi bir güzel hiç görmedi bu alem. Hep onda toplanmıştı iyi huy, güzel ahlak. Gönderdi Hak Teâlâ onu rahmet olarak. Kendi için kimseden intikam almazdı hiç. Onu gören insanı kaplardı neşe, sevinç. Bir kimse onu eğer görseydi ansızın, Korkuya kapılırdı elinde olmaksızın. Halbuki tevazuyla davranırdı her zaman. Eshabının yüzüne bakmazdı hayasından. Aç yatıp tok kalkar ve olmazdı esnemesi. Hiç düşmezdi toprağa vücudunun gölgesi. İçi hurma ağacı iplikleriyle dolan, Deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Bazen hasır üstüne, bazen kıldan bir keçe, bazen kuru toprakta yatıyordu öylece.